Evet bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yüce Allah azze ve celle subhanahu ve teala bizleri burada bir araya getirdiği gibi cennetin en güzel yerlerinde de bir araya gelmeyi ve orada kesintisiz bir şekilde rızıklanmayı nasip etsin. Bugünkü konuşmamıza başlamadan önce biliyorsunuz demirbaşlarımızdan Cahit abinin önemli bir operasyonu var. Bir böbrek nakli oldu değil mi hocam? Gerçekleşti nakil. Kendisinin nakli gerçekleşmiş. Allah azze ve celle bundan sonraki yaşamını onun için sağlıklı, bereketli kılsın. Kolay bir operasyon değil. İnşallah kefaret olur. Bir seriye başlıyoruz. Allah nasip ederse 5-6 oturumdan oluşan haklar serisi dediğimiz bir seriye başlayacağız. Ve tabii ki öncelikle muhakkak olması gereken ilk ders... Yüce Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Eğer haklardan bahsedeceksek, birinin birinin üzerindeki hakkından bahsedeceksek, buna en layık ve en öncelikli olan Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Peki, kullar üzerindeki hakkını hatırlamaya ve anlamaya çalışacağımız Allah. Acaba bu ismin manası nedir? Allah ne demek? Allah, lafzı öncelikle... Kur'an-ı Kerim'de 2699 kez yer alır. Kur'an-ı Kerim'de en çok var olan kavram Allah'tır. Allah yaratıcının özel ismidir. Diğer isimleri ise Allah'ın diğer isimleri de diğer sıfatları da Allah'ı tasvir eder. Bütün o isimler Allah isminin altındaki onun tasvirinde yardımcı olan isimlerdir. Allah özel isminin hiçbir dilde tam bir karşılığı yoktur. Yani onu dolduracak bir karşılığı yoktur. Mesela Arapçadaki ilah kelimesi. Türkçedeki tanrı kelimesi. Farsçadaki hüda kelimesi. İngilizcedeki God kelimesi. Bunlar Allah kelimesi gibi özel kelime değildir. Bunlar ilah, mabud, rab gibi cins isimlerdir. Yani birisi... Tanrı demiş olduğu zaman Allah'a kastetmiş olmaz illa. Allah özel bir isimdir. Sadece Tanrı demekle, Hüda demekle, Gat demekle sınırlanacak bir isim değildir. Allah kelimesi çoğul kullanılmaz. Yani Allah'lar denmez. Ama ilahlar denir. Sahte ilahlar. Rab edindiğiniz ilahlarınız, Rableriniz... Kur'an'da böyle kullanımlar vardır. Rablerde, ilahlarda çoğul kullanılıyor. Tanrılarda çoğul kullanılıyor. Çünkü bunlar özel isim değildir. Bunlar cins isimdir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin bu ismi sadece kendisi için kullanılır. Ve başkasına da sahte ilah denir. Sahte Rab denir. Rablik taslıyor denir. ilahlık taslıyor denir ama Allah sahte haşa Allah denmez. Ya da Allah'lar edindiğiniz denmez. O sadece Yüce Allah Azze ve Celle'ye hastır. Ve dil alimleri her harfinin onu ifade ettiğine inanırlar. Allah lafsındaki elif kaldırılınca lillah kalır. Yine onu ifade eder. Elif lam kaldırında lahu olur. Yine onu ifade eder. Elif ve iki lam kal kalkarsa hu kalır. Yine Allah Azze ve Celle'yi ifade eder. Yani Allah'u la ilahe illahu ayetinde olduğu gibi Bakara suresindeki Allah ki ondan başka İlah yoktur ayetinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin isminin de kendine has nitelikleri vardır. Dil olarak da nitelikleri vardır. Evet, Buhari ve Müslim'de yer alan bir rivayettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz İbni Cebele dedi ki ya Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin? Muaz da dedi ki Allah ve Resulü bilir. Biliyorsunuz bu sahabenin meşhur bir edebi ve yaygın bir davranışıdır. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü bilir. Bazen cevabını bilse de Allah ve Resulü bilir derler edeben. Bir de beklerler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey gelsin. Belki üzerine bir ziyade gelir. Peygamberimize veriyorlar. Şimdi bizde nasıl? Bildiğin zaman müdahil olmayı geçtim. Bilmediğin zamanda da. Muhakkak konuya bir dahiliyet mümkündür. Evet. Dedi ki Allah ve Resulü bilir. Hazreti Peygamberimiz devam etti. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Peki bu görevlerini yerine getiren kulların Allah'ın üzerindeki haklarının ne olduğunu bilir misin? Şimdi Muaz İbni Cebel az evvelki bilgiye dayanarak bir fikir yürütebilirdi değil mi? Yine ne dedi? Allah ve Resulü bilir. Yine dedi Allah ve Resulü Alem. O da dedi ki onların Allah üzerindeki hakları Allah'ın onlara azap etmemesidir. Evet şimdi bu hadisten tabii ki ulemamız büyük faydeler bizlere iletmişler. Ama en bariz olan Allah'ın kulları üzerinde bir hakkı olduğunu ve bunu yerine getiren kulların da Allah üzerinde hakkı oluşturduğunu bilme. Yani Allah'ın bizim üzerimizde bir hakkı var. Eğer bu yerine getirilirse bir de Öbür tarafa doğru bir hat doğuyor. Ha bunu bilmemiz gerekiyor. Bizler Allah'a iman ediyoruz. Onun azabından korkuyoruz. Onun rahmetine muhtaç son nefeste durumumuzun ne olacağını bilmez bir endişeyle yaşıyorsak. İnşallah bu endişe vardır. Son anıyla alakalı kimse bir garanti verebilir mi? Ahmed İbn Hanbel'e gelen şeytan bize de gelecektir. Son anda kaydırmak için. O yüzden Allah azze ve celle o zamanki imtihanımızda yardımcımız olsun. Amin. Yerine getirilmesi gereken bu hakkı iyice bilmek ve bunu zedeleyecek her şeyden de uzak durmak zorundayız. Kulun hakkının zayi edilmesi biliyorsunuz büyük bir suçtur. Acaba Allah'ın hakkının zayi edilmesi durumunda halimiz ne olur? Yani kulun hakkının zayi edilmesiyle alakalı rivayetler o kadar sarsıcıdır ki, büyük geçmiş alimlerimiz derlerdi ki biz insanlara artık yaklaşmak istemezdik yani hani, İstemeden aramızda bir hak hukuk doğar, zayi olur, ahirette karşımıza çıkar. Artık insan görmek istemezlerdi korkudan. Kullara olan hak zayiatı böylesine tehlikeliyken acaba Allah'ın hakkının zayi olması ne kadar tehlikelidir? Bu konuda hesap vereceğimiz zat Allah'tır. Allah bu hakkı zayi etmekten bizleri muhafaza etsin. Evet Allah'a şirk koşmak bu hakkın zedelenmesi anlamına gelir ki Rabbimiz şirki affetmeyeceğini buyurmuştur. Onun dışındaki günahlardan da diledi dilediğini affedeceğini buyurmuştur. Bu sebeple bu hak büyük tehlikeli bir haktır. Burada hata payı büyüdükçe akıbet bizler açısından afete dönüşebilir. Yani bu hak ne kadar zayi edilirse bu açı ne kadar bozulursa tehlike ahirette çap büyüyor. Tehlikenin çapı büyüyor. Bu yüzden ibadet nedir, şirk nedir, küfür nedir, cezaları nedir, bunların açık ve gizli olanları nelerdir? Bunlara düşme ve bunlardan sakınma yolları nelerdir bilmemiz gerekir. Çünkü bu en öncelikli ve en hassas kulluğumuzun temel taşı Müslüman adının bir insanda sabit olması için en gerekli olan ilimdir. Bu ilim Müslüman olarak yaşaman, Müslüman olabilmen, Müslüman kalabilmen ve ahirete Allah'ın razı olduğu şekilde gidebilmen için... Zaruri bir ilimdir. Her şey buna bağlıdır. Dediğim gibi ahiretteki ve alacağımız konakta nokta da bununla alakalıdır. Bugün hemen hemen tüm kavramlar tahrife uğradığı gibi tevhid meselesi de uç fırkaların ve felsefi akımların elinde tahrife uğramaktadır. Ya Allah'ın çizmediği hudutlar çizilmekte ya da Allah'ın çizdiği hudutlar önemsenmemektedir. Allah'ın hakkının ödenmesi için öncelikle bu kavramların hakkıyla bilinmesi ve bu doğru tanım üzerinden üzerine yatırım yapılması gerekir. Yanlış bildikleri bir tevhid, yanlış anlattıkları bir Allah, yanlış çizgiler çizdikleri bir fıkıh, yanlış çerçevesini çizdikleri bir şeriat üzerinden hayat sürmek, üzerinde tartışma yapmak, hakkın o olduğuna inanmak bugün en yaygın olan hatalardan ve hastalıklardandır. Yoksa insanlar tevhidi yanlış tanımladıktan sonra tevhidin lazımlarını ve tevhidi bozan unsurları da hakkıyla idrak edememekte ve bundan sakınamamaktadırlar. Çünkü başta gömleğin düğmesi yanlış iliklenmiş. Yanlış bildiği bir şeyin üzerine yatırım yapıyor. Az evvel İbrahim abiyle yolda gelirken bir vatandaşla karşılaştık yolda. Aramızda ufak bir sohbet oldu. Namazdan bahsettik. Tülbent çekiyorlarmış. Tülbent çekme diye böyle bir ibadet varmış aralarında. Onun namaza eşdeğer olduğunu söylüyor. Namazın ne olduğunu bilmiyor. Dedi ki Kur'an'da salat kelimesi var mı? Dedim var. Tanımları da bunlar bunlar bunlar. Tamam mı? En genel manası da en özel manası da Kur'an'da açıkça ayırt edilebilecek şekilde mevcuttur. Sen arasından bir tülbent çekme diye bir fiil bulmuşsun. Tam biz namaz kılmıyorum ama tülbent çekiyorum dedi. O Allah'ın namazdan ne kastettiğini bilmiyor. Yaptığı şeyin namaz ibadetini yerine getirdiğini zannediyor. Zannettiği şeyde de istikrarlı şekilde amel ediyor. Baştan itibaren bozuk her şey. Sistem baştan yanlış kurulmuş. Bunlardan hakkıyla sakınamıyor. Hakkıyla da yönelemiyor. Bu yüzden bu kavramlar önemlidir. Evet ancak Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Bir ayeti bile konuşsak bunun için kâfi gelir ki Kur'an-ı Kerim'in en bariz şekilde durduğu birinci kavram tevhiddir. Şirk ve küfür meseleleridir, iman meseleleridir. Ondan sonra adalet gelir. Peygamber'e ittibayı görürsün. Birçok kavram vardır ama bu kavramların en birincisi ve sonralarının da bir değer görebilmesi için gerekli olan tevhid ilmi. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Nisa suresinin 36. ayeti. Sadece bunun üzerinde durmak bile bizim için yeterli olabilir. Yardım istemek, dua etmek, tevekkül etmek, himayesine sığınmak, korkmak. Bu gibi kavramlar hepsi bu ayetin içine girer. Buradaki meselelerde Allah'ın çizdiği hudutlar aşılır da Allah'tan gayrısına bu konularda bir yönelim olursa ya da Allah'la beraber bu meseleler içine dahil edilirse işte o zaman şirkin kapısı açılmış olur ve Allah'ın hakkı zayi edilmeye başlamış olur. Ondan sonra da bu işin sonu cehenneme varabilir nauzu billah. Bize sorarlar, insanlar nasıl her gün namazlarda, namazlarında defalarca İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediği halde yalnız senden, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz dediği halde bu konuda hata yapar? İnsan her gün defalarca tekrar ettiği bir şeyde nasıl hata yapar? Çünkü bizler Kur'an'a hakkıyla eğilmiyoruz. Ne okuduğumuzu ve bize ne okunduğunu da önemsemiyoruz. İbadet nedir? İlah nedir? Ney ibadetin kapsamına girer? Bu başlıklar merak dahi edilmediği için hakkıyla idrak edilemiyor ve bozan unsurlar da araştırılmıyor, anlaşılmıyor. Bazen öyleleri vardır ki affedersiniz şeddeli müşrik olmuşlardır ve hala da kendini muvahhid Müslüman, sünni bir adam zanneder. Halbuki belki tevhidin temel noktalarında bile hatalı bid'at üzere ve Allah korusun belki şirk ve küfür üzere olabilir. Bugün kendini İslam'a nispet eden pek çok kesim açıkça Allah'a şirk koşmaktadırlar. En açık, en bariz olanlarından akla ilk gelenler Nusayriler ve İsmaililer gibi. Direkt olarak Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar ve onun ilah olduklarını söylüyorlar. Mesela Nusayrilerin bir inanç risalesi vardır. O risalede tapılan tapılan merciğin Ali olduğunu söylüyorlar. Açık bir şekilde. Yani Ali velidir. Ali efendim halifedir. Ali işte Allah'ın en sevdiği kuludur. Değil. Ali kendisine tapılacak mercidir diyorlar. İsmaililerin Nusayrilerin Bizim memleketimizde biraz kültürel ve inanç farklılıklarıyla olmalarıyla beraber İran ve Suriye'de tanımı çok iyi bilinen Aleviler. Şimdi Türkiye'de Aleviler dediğin zaman hem dinsel hem sosyolojik bazı karşılıkları var. Ateist bile bazen kendine Alevi diyor. Onu böyle bir ırk aidiyeti gibi zannediyor ya da onu bir kültürel bir şey zannediyor. Ben onu konuşmuyorum. Özellikle İran, Irak ve Suriye gibi bölgelerde Alevi dediğin zaman ne olduğu belirtir. Bu fırkaların temel risalelerinde Allah'ın ali olduğuna inanıyorlar. Bunlar ap açık bir şekilde ihtilaf olmaksızın. Bunlar Allah'tan gayrısına direkt bir isim koyup ona ibadet eden şirkin tam ortasındadırlar. Bununla beraber Allah'tan gayrına ilah Dememekle beraber yani bu bizim ilahımızdır demiyor değil mi Nusayriler İsmaililer gibi geçmişte bazı mesela e, Abdülkadir Bagdadi'nin El Fark Beynel Fırak diye bir kitabı vardır 73 fırkadan oluşur kitap kitabı 73 fırkaya bölmüştür o hadis gereği ehl-i sünnetin dışındakileri de 72 fırkaya bölmüştür orada mesela kaybolmuş fırkalar var mesela şianın şeytaniye diye fırkası var. Şeytaniye diye fırka var adamlarda. Kaybolmuş gitmiş. Salimiler var mesela kerramiyeler var bunlar kaybolmuşlar geçmişte. Bazı öyle fırkalar gelmiş ki zamanında. batini, hurufi, felsefi çeşitli şeylerden harmanlamış. Bunlar da açık bir şekilde Allah'tan gayrısına. Haşa Allah muamelesi yapıp yönelme var. Bir de öyle olmayıp da şirk ve küfrün hudutlarında gezen ya da içine girenler var. Mesela Rafiziler gibi. Rafiziler açıkça Ali Allah'tır demiyor haşa. Ama yapmış oldukları ameller o tehlikeli hududun oradan onları ayırmıyor. Birçok tasavvuf ekolü bugün kendini dünyada tarikat ve tasavvufa nispet eden dünyanın pek çok yerinde taifeler vardır. Özellikle Hindistan ve Pakistan bölgesindeki tasavvuf ekolleri. İran'da bulunan biraz tasavvuftan biraz Şiilikten biraz Mecusilikten toparlayıp Değişik değişik ekoller ihdas etmiş gruplar da açıkça Allah'tan gayrısına aha bu Allah'tır demese de şirk ve küfrün içinden kurtulamamaktadır. Tasavvuf ve tarikat meselesiyle alakalı da Türkiye'deki önemli ilim ehli şahsiyetlerden Allah kendisini hayırlı bir şekilde yaşatsın. Molla Salih ikinci hocamız vardır Konya'da. Molla Salih 2. hocamız der ki günümüzdeki tasavvuf ve tarikat ekollerinin %99'u. Islaha ve tecdide muhtaçtır. Büyük bir kısmı bid'ate düşmüştür. Allah korusun bir kısmı da şirk ve küfrün içerisindedir. Bu Molla Salih II. Hoca'nın kendi bizzat beyanıdır. Ki kendisi de o kültürün içerisinden kendini yetiştirmiş, orada yer almış bir şahsiyettir. Meseleyi içeriden okuyan bir şahsiyet olarak %99 inanılmaz bir rakamdır. ya. Yani. O yüzden maalesef Allah'tan gayrısına bu Allah'tır demese de bu fiilleri Allah'tan gayrısına serd edenler, Allah'tan gayrısına yakıştıranlar, yapanlar vardır. Efendim, Allah'tan gayrı ilah edinmekte ve Allah'ın hakkı olan ona ibadet etmek ve şirk koşmamak hususuna büyük bir sapma yaşamaktayız. Pek çoğu şirkin tarifini, şirkin tarihini Allah'ın kime hangi sebeple müşrik dediğini bilmemektedir. Yine pek çoğu şirki bir başkasına Allah demekle gerçekleşeceğini zannetmektedir. Yani pek çok insana göre sayın amcam, sayın abim, sayın kardeşim şirk nedir, müşrik kimdir dediğin zaman bir başkasına Allah demeyle gerçekleşeceğini zannediyor sadece. Maalesef şirk böyle bir şey değil. Hududu bu kadar olan bir şey değil. Zümer suresinin üçüncü ayeti bu konuda bize yardımcı olacaktır. Diyor biz bunları sırf Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Bak bu yapmış oldukları yanlış fiilin gerekçeleri kendine sorulduğu zaman ne cevap veriyorlar? Biz buna Allah dedik ve artık ona tapıyoruz mu diyor? Yoksa yok bize Allah'a yakınlaştırsınlar diye. Şimdi onu salih amel zannetmiş. Allah'a yakınlaştırıcı bir vesile zannetmiş. Allah Azze ve Celle ona yaklaşmamızı... ...kolaylaştıracak vesileler aramamızı istiyor. İbadetle, takvayla, zikirle, ilimle, salihlerle beraber olarak, mescitlere giderek, fakirin fukaranın kapısını çalarak, yetimin başını okşayarak, gece namazları kılarak, oruçlar tutarak, daha pek çok vesileyle Allah'ı hatırlatacak dostlarla beraber bulunarak, Allah Azze ve Celle vesile aramamızı tabii ki istiyor. Namazla, cihatla hepsini istiyor. Ama bu tanım da yanlış bilindiği için maalesef çok yanlış bir fiili bile büyük bir gönül coşkusuyla büyük bir gönül coşkusu ve istekle Allah Azze ve Celle yapabilirler. Maalesef onlar dünyadayken iyi işler yaptıklarını zannediyorlardı. Ama ahirette bunun maalesef bekledikleri gibi bir karşılığı olmayabilir. Evet. Bakın Allah'tan gayrısını Allah demeye Allah'a yakınlaştırsınlar diye bir amel yapıyorlar fakat bu amel onları tevhidin dışına çıkartıyor. Şirk yeryüzünde bitmiş değildir. Bir sözüm ona ilahiyatçının dediği gibi bu eskide kaldı kimse artık eskisi gibi heykel dikip de önünde ibadet etmez dedi bir tanesi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhatap olduğu müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ...şahit olduğu topluluk... ...o şirk şekli... ...da artık öyle olmaz kimse onu yapmaz. Allah için soruyoruz... ...Mekke müşriklerinin arasında ateist var mıydı? Yoktu. Var mıydı ateist? Yoktu. Yoktu. Allah yaklaştırsınlar diye amel yapıyor. Bunlar Allah katında... ...bizim şefaatçimizdir diyor. Denize düştüklerinde ne derlerdi? Allah derlerdi. Karaya çıkınca bir daha şirk koşarlardı. Şimdi bakalım... 2010 yılı raporuna göre dünyada Budist sayısı 500 milyon. 500 milyon, 500 milyon Budist 2010 raporuna göre. Hindistan'da sayısı 300'ü aşan batıl inançlar ve putperest inanışlar vardır. Hindistan'da o bölgeyle alakalı araştırma yapan bir alemin kitabında açık bir ibare var. Ben kendisine tapılmamış hiçbir şeye rastlamadım diyor. Sai Baba diye bir adam vardı. Bir milyon müridi vardı. Sahi baba. Bir milyon müridi var. Adama altından taht yapmışlardı. Bir milyon mürid var. Şimdi bu şirk bitmiştir Resulullah zamanında diyen ilahiyatçı. Mars'ta mı yaşıyor acaba? Açalım. Efendim 2.2 milyar Hristiyan. Dünyada var. Bunlar müşrik değil mi? Hepsi müşrik. Ha İsa Allah'ın oğlu değildir diyenler de var aralarında çeşitli mezheplerde. Onlar da diğerleri gibi bir şirk içerisinde olmasa da Müslüman olmamaları hasebiyle kafirdirler. Kendilerine hiçbir İslam davetçisi ve İslam haberi gelmemiş olan varsa da ki mümkündür. Ahirette Allah Azze ve Celle onları sorguya çekecektir. O sorguların neticesinde duraklarına varacaklardır. 14 milyonu aşkın Yahudi. Bugün dünyada vardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan ehli kitap da olsa kafir olanlardır. Ve bunlar Allah'a eş ve çocuk nispet ediyorlar. Ve bu Allah'ın kullunun hakkıyla yerine getirilmesi konusunda büyük bir faciadır. Allah'ın en çok gazaplandığı Allah'a en Kötü nispetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle çocuk ve kadın nispeti. Bu sebeple İslam'ı bozan hususlarda burada bir seri daha ders yapılacaktır. İslam'ı bozan hususlar. İnşallah bu seriden sonra o seriyi yapma niyetim vardır. Çoğu İslam nispetinde olan insanlar neyin onların dinini bozacağı konusunda ancak tahminden ibaret bir hayat yaşamaktadırlar. Türkiye'de Taksim'de Hilton Oteli'nde güzellik yarışması yapılmıştı. Yarışmanın sabahında güzellik yarışmasına katılan kızları minibüse getirdiler, Telli Baba'ya getirdiler. Telli Baba'da bir başörtü koydular başlarına. Tülbent. Tülbent'ten aşağısı açık. Kalktılar orada dua ettiler ki yarışmayı kazansınlar. Ya nereden başlayacağını düzeltmeye, nereden anlatmaya başlayacaksın? Normaldeki yaşam tarzından mı konuşalım? O yaptığı şeyin ona hiçbir faydası olmayacağından mı? Yani bir Allah inancı da var. Bir sığınma, bir talep, Allah'tan bir destek, bir kuvvet ihtiyacı da var. Hem bunu isteme şekli, hem istediği yer, hem niye istediği. Baştan itibaren problemli işte bunlar tam olarak bilinmediğinden yerleşmemiş. Kültürel olarak bir İslam yaşandı. Maalesef. Özellikle bizim Güneydoğu'da. Allah korusun yerden bir metre bir toprak yükselsin. Bizim bir akraba diğer akrabaya nasihatte bulunuyor. Diyor ki bir tanıdık özür dilerim akrabam değil. <gülüyor> Yahu diyor ne iş yaptıysak tutmadı İstanbul'a da geldik tutmadı. <gülüyor> o da diyor ki işte bir vadi var bizim Siirt'te Git diyor orada çay ocağı aç diyor. Ya diyor oranın yolu bile yok. Nasıl çay ocağı açacağım? Cık. Sen çay ocağını açacaksın. Yanına da bir tane kendin kabir yapacaksın. Falancanın makamı yaz oraya. Senin çağıracağı parayı vurur diyor. Doğru değil mi? Yerden bir şey bir metre yükselmesin. Marmaris'te mezar bulundu. Vardı zaten. Halk kalkıp gidiyor ibadete oraya. Rum dönemi savaşçılarından bir tane zilin mezarıymış. Tabi yeni mesele. Roma askerinden yardım istiyorlar darda kalınca. Ya da orası bereketlidir diyor oradan ama kılıyorlar mesela. Bu kadar bir sıkıntı içerisindeyiz. Büyük meseleler. O yüzden İslam'ı bozan hususlarla alakalı konuşacağız. Evet şimdi Allah'ın haklarını... Değil mi? Allah'ın kullar üzerindeki hakları var. En birinci hak neydi? Ha? Allah Azze ve Celle şirk koşmamak. Şirk ve küfürden uzak durmak. Allah Azze ve Celle'ye bu tip şeylerle yaklaşmamak. Ona bu tip şeyler nispet etmemek. Ha bir de daha sonra... Yine bu hakkın dairesinde olan bazı şeyler vardır. O da nedir? Öncelikle Allah'ın varlığına iman. Allah'ın üzerimizdeki haklarının gerçekleşmesi için zaruri. İnandığın şeyin hakkını eda etmeye çalışırsın. Allah'ın varlığına iman. Allah'ı rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatlarında hakkıyla iman etmek. Bunları ikrar etmek. Allah'ın nebisinin tatbik ettiği şekilde, anlattığı şekliyle, sahabenin inandığı şekliyle bunlara yaklaşmak. Şeyh Hülislam İbni Teymiye'nin Beyan telbis Cehmiye kitabı vardır. İbni Teymiye'nin Cehmiye mezhebiyle arasındaki bir tartışmayı anlatır. Onlar dediler ki Allah Azze ve Celle yarattıklarına benzemez. O yüzden yaratılanlarda olan sıfatlar Allah'a verilirse şirk olur. O yüzden dediler ki biz Allah'a canlı diyemeyiz. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisinin hay olduğunu söylüyor. İbn-i Tehmiye dedi ki Allah canlıdır. Onlar dediler ki sen Allah'a canlı dersen Allah'a canlılara benzettin. Bu şirk olur. Anlamamış sıfatları. İbn-i Tehmiye dedi ki o zaman Allah ölüdür o zaman. Cık, dedi yok yine ölü diyemeyiz bu sefer Allah ölülere benzetmiş olacağız. Ölü dersek ölülere benzeyeceğiz. Canlı dersek canlılara benzeyecek şirk olacağız. Şirk olacak. Cehmiye böyle söylüyor. İbn-i Tehmiye dedi ki o zaman Allah nedir? Bunlar dediler ki ne canlıdır ne ölüdür. İbn Teymiye dedi ki ne canlı ne de ölü olan ne canlı ne de ölü olan bir şey söyleyin. Onlar da durdular dediler ki duvar. İbn Teymiye dedi ki şimdi de Allah'a duvara benzettiniz. Bunlar Allah azze ve Celle'nin sıfatları konusunda belki iyi niyetten, tenzihten yani Allah azze ve Celle'yi yaratılmışlarına benzemekten, ona kötü şeyler nispet etmekten uzak kalmaktan. He? Adına bu sefer fazlaca sapan ve biraz da felsefi akımlardan etkilenen selefi olmayan yani selef mirası olmayan bir inançla yaklaştıkları için iyi niyet bile olsa Allah'a nispet ettikleri şeye bakar mısınız? Boşluk sonucu boşluk arkadaşlar boşluk olmayan bir şey yani. Evet o yüzden Allah'ın isim ve sıfatları konusunda da doğru bir itikat üzerinde olmamız gerekir. Bundan da bahsedeceğiz inşallah. İbadetlerimizde Allah'ı birlemek ve Allah'a ilahlığını teslim etmek konusunda da tam ve Allah'ın istediği bir şekilde olmaktır Allah'ın hakkını iade etmek. Sonra samimi bir şekilde günahlardan tövbe etmek. Ha? Samimi bir şekilde. Söyleyin kim tövbeye muhtaç değil bu dünyada? Kim tövbeye muhtaçtır? Hazreti Ali'ye geldi bir tanesi dedi ben Estağfirullah diyorum sürekli. İstihbar ediyorum sürekli. Aynı şey bir daha yapıyorum. Hazreti Ali dedi ki senin istihbarın münafıkların istifarına benziyor. Ben senin istifarında ciddiyetsizlik görüyorum. Samimi değil. Rabiyetul adaviyye. Allah kendisine rahmet etsin. Zahide bir şahsiyet. O da diyor ki bizim tövbelerimize de tövbe lazım. Yani bizim ettiğimiz tövbelere de tövbe lazım. Sonra sabır. Allah Azze ve Celle'nin kuldan en çok istediği şeylerden bir tanesi de sabredenler. Sabretmek. Sabır için çeşitli vesileler şu an özellikle bu devirde dünyada fazlasıyla mevcuttur. Müslümanlar şu an büyük bir sabır merhalesi yaşıyorlar. Aynı şekilde şükür de öyle. Allah Azze ve Celle ya darlıkla imtihan eder ya bollukla. Bolluğun da bir imtihan olduğunu unutmamak lazım. Dilenci de imtihandadır. Onun yanından Mercedes ile geçen de imtihandadır. Ama maalesef genelde varlıklar kötü durumda olanların bir imtihan üzerinde olduğunu zannederler. Halbuki aynı imtihan onun içinde söz konusudur. İki hafta önce burada anmıştım. Oğlu Abdullah, babası Ömer İbnül Hattab hazretlerini rüyasında gördü. Dedi ki baba bizden birisi öldüğü zaman bir ya da iki gün sonra ya ailesine ya da Ahsabı, ashabına rüyada görünürdü. Sen neden 6 ay sonra geldin rüyamıza? 6 ay sonra görmüş. Diyor ki ben hilafetimin döneminin hesabını veriyordum. Yönetici olduğu için elindekilerin altından sorumlu. Elinin altında bir kedi bile olsa Allah katına bundan sorumlusu. Bir kedi bile olsa. Bir kuş bile olsa. Aç bıraktın yandın. Zulmettin yandın. Fazla yük verdin yandın ya. Yani. Zor iştir bunlar. Elimizdekilerin altından sorumlu olacağız. O yüzden varlıklılar da zannetmesin sırf darlıkta olanlar imtihandan geçilecek. Bu da yanlış bir yaklaşımdır. Allah'tan hakkıyla korkmak. Allah'a hakkıyla tevekkül etmek. Allah'ın dinine karşı ve Allah'a karşı doğru sözlü olmak. Doğru şekilde inanmak. Kısacası Allah'ın sevdiği her şeye gayret etmek... Yapabilmek için ve Allah'ın sevmediği şeylerden de son derece güç ettirdiğimiz şekilde uzak durmak Allah'ın hakkı konusunda bizlere yardımcı olacaktır. Bu genel bir tanım idi. Efendim ve insanların çoğunun gafil olduğu fakat imani açıdan kişiyi tehlikeye düşürecek bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu da Allah'ın hakkıyla alakalıdır. Evet insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Bakas Bakara suresinin 156. ayeti ayet devam ediyor. Ben şahsım adına Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum dönemde Allah'a nasıl denk tanrılar edinilir ve Allah'ı sever gibi başkası nasıl sevilir anlayamıyordum. Yani Allah'ı sever gibi başkasını sevmek. Allah gibi tanrılar edinmek. Ben bunun nasıl olduğunu anlayamıyordum. O zaman da çok ilk günlerim, böyle bir tefsir kültürüm, hocalara danışma kültürüm, bilgim de olmadığı için kendi kendime içinde bir işgal yaşıyordum bununla alakalı. Allah'a, Allah'ı sever gibi başkasını sevmek. Allah'ı sever gibi başkasını nasıl sevilir ya? ya? insanın iki karısı olsa ikisine sevgi de eşit olmaz. Onu sever gibi bile bunu sevemez. Yani Allah sever ki Allah o kadar yüce Sübhanu ve Teala inanılmaz tasavvur zorlanır yani isim ve sıfatlarını düşünürken bile sırf Allah'ın işitmesini düşünseniz iptal olursunuz yani. İnsanın beyni infilak eder yani. Salla sadece Allah'ın işitme sıfatını düşünse. E nasıl olur Allah'a aza ve celle sever gibi başkası sevmek? Ben bunu düşüne anlayamıyordum. Ta ki İbn Cerir'in bildirdiğine göre Süddi Rahimahullah dedi ki, söz konusu ayette kastedilen şudur. Burada ortak koşulamlardan kasıt bazı adamlardır. Zira bu adamlara Allah'a itaat eder gibi itaat edilir. Allah'a isyan edip bu adamların verecekleri emirlere itaat edilir. İşte Allah'ı sever gibi başkasını sevmek olur. O zaman oturdu işte. Allah'ı sever gibi başkasını sevmek yani ne? Allah'ın hükmüne rağmen başkalarının hükmünü onun hükmünün önüne geçirmek ve Allah'a isyan edip de o kimselerin emrine itaat etmek. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki bu Allah'ı sever gibi başkasını sevmektir. Nazımillah acayip bir tehlike. Tabi müfessirler müşrikler için Mekke müşrikleri ve başkaları için de yorum yapanlar olmuş ama bu yorumda oldukça yer bulmuş. Allah'ı sever gibi başkalarını sevmek kapsamına girer. Efendim Allah'ın haklarından bir hak da kanun hakkının, yönetim hakkının, yeryüzünün idaresinin hakkının Allah'a verilmesi ve Allah'ın hükmü dışında hiçbir hükmü Allah'ın hükmünden üstün görmemek, onu başka kanunlarla karıştırmamak ve Allah'ın hükmünü belirli bir zaman dilimine hapsetmemek. Bu da Allah'ın haklarındandır. Son asırda ümmetimiz, Biliyorsunuz ki demokrasi adında bir oyalamaca bir tuzakla mücadele etmektedir. Maalesef ümmetin geneli bu tuzaktan gafildir ve bilakis pek çoğu da buna aldanmış ve benimsemiş durumdadır. Pek çok insana gidip demokrasinin ne olduğunu sorduğunuz zaman demokrasinin özgürlük olduğunu söylüyor. Demokrasinin kelime karşılığını sadece salt özgürlük olarak görüyor. Ama bu özgürlüğün hudutlarının, Allah'ın dininin hudutlarından neleri işgal ettiğini, ihlal ettiğini, zarar verdiğini, inkar ettiğini bilmiyor. Anlamıyor. Çünkü sürekli bir televizyon açtığı zaman iki siyasi birbirine, iki tarafta birbirini yeterince demokrat olmamakla suçluyor. O diyor ki bak beni seçersen, ben demokrasiyi daha çok tatbik edeceğim. Yani sürekli demokrasi adında bir iyilik perisi var affedersiniz. Bir bulut var demokrasi diye böyle. Herkes onu kapmaya çalışıyor. Demokrasi, demokrasi, demokrasi, demokrasi. Ben gelirsem daha iyi demokrasi. O gelirse daha iyi demokrasi. Ha demokrasi demek ki iyi bir şeymiş. Zannediyor halk. Ama bilmiyor ki bunun neyi ihlal ettiğini. O, o, o, o, o kelimenin, o kavramın, bu Müslümanların üzerine musallat olan bu belanın... Nelere zarar verdiğini bilmiyor. Efendim, içinde İslam'dan bazı hükümler veya İslam'a yakın bazı kanunlar getirmek Allah'ın razı olduğu ve hakkının eda edildiği bir yöntem ve yol değildir. Diyelim ki küçücük cüz'i bir şey geldi. Değil mi? Bu Allah'ın razı olduğu bir şey mi? Şimdi bu konuda İbni Kesir'in biliyorsunuz en muteber müfessirlerden ve tefsiri de İslam tarihinin altın harflerle adını İslam tarihine yazmış bir tefsiri vardır değil mi? Ya İbni Kesir'in tabi çok telifi var ama o mübarek tefsir. Bakın efendim Maide suresinin 50. ayeti var. İbni Kesir Rahimehullah bakın 50. ayetin tefsirinde ne diyor? Diyor ki Cengiz Han'ın çıkarmış olduğu yasak adında kanun kitabı var. Şimdi bu bizim yasa kelimesi var ya. Bu yasa yasak kelimesiyle eş anlamlı yasak da yasa demek yasa da zaten yasa demek Cengiz Han'ın yasakından bahsediyor İbni Kesir diyor ki Allah kulların kendi elleriyle koydukları ve Allah'ın şeriatına dayanmayan cahiliye hükümlerinin sapıklıklarını ve bilgisizliklerini reddetmektedir bu sapıklıkları kendi görüş ve hevesleri sonucu ortaya çıkardıklarını bildirir söz gelimi Tatarların Cengiz Han diye bilinen krallarından alınma krallık buyrukları vardır ve bununla hüküm verirler. Tatarlar Cengiz Han'ın yasakıyla anayasa yapmışlar. Nitekim bu yasayı onlara kral koymuştur. Bu yasalar Yahudi, Hristiyan ve İslam dinine mensup muhtelif milletlerden iktibas yoluyla tanzim edilmiş kanunlar topluluğudur. Yasak neymiş? Yahudi, Hristiyan ve İslam'dan istediklerini seçmiş. Bakıyorsun aa, İslam'dan da bir şey var, Hristiyanlıktan da bir şey var, Yahudilerin de bir şey var. Ancak bu yasalar içerisinde birçoğu Cengiz Han'ın mücerret görüş ve heveslerinden de ibarettir. Ha aynı şekilde Cengiz Han'ın görüşleri de var içeride. Bu böyle son zamanlarda bir anayasaya daha çok benziyor nedense. Bir yerden tanıdık geldi. İsviçre Medeni Kanunu'ndan alır, Fransa'dan alır, Alman'dan alır. Biraz da kendi görüşlerini koyar. Tanıdık geldi değil mi bir yerden? Ya Hepinizin üzerindedir de mübarek nasıl tanıdık gelmesin. Ben, babam, dedem bu kanunun altındayız. O kadar zamandır. Nasıl Cengiz'den toparlamış ve biraz da kendinden koymuş bu kanun da sağdan soldan toparlamış hatta bizim ticaretle alakalı kanunumuz olsa gerek İsviçre'nin en küçük şey, beldesinin nizamı örnek alınarak alınmıştır. Hatıratlarda yer alır kanunun oluşma şeklini Kemal Paşa şu şekilde söylüyor. Batıyı araştırın Hoşunuza giden kanunu getirin, onaylayayım, siz de duyurun. Kanunlar bu şekilde getiriliyor. Yani burada Allah'ın hakkı gözetilmek zaten yok. Onu atlamışız zaten, o yok da. Getirdiğin kanunun bu halk karşılığında bir karşılığı var mı? Çünkü Japon halkının üzerinde tatbik edilen ve orada uyumlu olan bir kanunun dünyanın her yerinde uyumlu olması beklenemez. Kadının beyanı esastır getirdiler değil mi? Kadının beyanı esastır getirdiler. Şimdi bu beldenin, bu ülkenin kadınları melek mi de sen beyanını mutlaklaştırıyorsun. Şimdi bunun kötüye kullanımları var mı yok mu? Var mı yok mu? Rahatlıkla var. Kız uyuşturucu kullanıyor. Amcası müdahale ediyor. Kız bağırıyor sokakta amcam beni taciz etti diye amcasını linç ediyorlar. Kadın asansörde kendi gözüne yumruk atıyor. Karakola gidiyor. Kocam beni dövdü diyor. Kocasını hapse atıyorlar. En son İzmir'de bir küçük çocuğa kıydılar. Biliyorsunuz değil mi? Beş yaşında çocuk öldü. Haberiniz yok mu? Beş yaşında çocuk. Eli arkadan bağlı. İzmir Buca semtinde terk edilmiş bir tandırın içine atmışlar. Çocuğu çürümüş içeride. Beş yaşında bu çocuk. Bunu adli tıp raporu dövülerek öldürüldüğünü çıkardı. Döven de annesi. Allah, ve annesinin sevgilisi. Çocuk da annenin ilk kocasından. Mahkemede azgın galip gelmiş almış çocuğu yeni sevgilisi de var İmam nikah yapmış resmi nikah kıymıyor ilk kocadan nafaka aldığı için. Tamam eski kocasının parasını yiyor yeni sevgilisiyle. Sonra çocuk ağlıyor çocuğu kaldırıp yere vurmuş. Hem adam hem kadın dövmüş çocuğu. Döve döve çocuğu öldürdüler. Bunu mu bey anayasası? Bu Allah'ın kanunu mu? İstediği kadar kadının gönlünü okşasın. Allah'ın kanunu olmasa olmaması hasebiyle ne getirilirse zaten iyi değil de getirilen meselenin de efendim Amerika'dan alıp çektiğim bir kanunun da burada illa uyumlu olacağı da mümkün değil. Maalesef Cumhuriyet'in kurucu kadrosu bu anayasayı böyle tertipledi. O yüzden Uğur Mumcu'nun buradaki tespiti nokta atışıdır. Müslüman, Fransız'ın medeni kanununa göre, İsviçre'nin ekonomi kanununa göre, Alman'ın şu kanununa göre muhakeme olur. Sen, en son öldüğünde de camide İslam hukukuna göre gömülür. Türkiye'deki Müslüman hayatı bu. Bu doğru. Yesak benzeri bir şey geldi. Sonra ne, ne diyor İbni Kesir? O bunu çocukları için izlenen bir hüküm haline de getirmiştir ki onlar Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnetinden bu yasaya... Önce bu yasaya uyarlar Allah'ın kanunundan önce peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden önce yasaka koydular. Beziyor mu bizim buraya? Beziyor değil mi? Onlardan böyle davranan birisi kafirdir. Allah ve Resulünün hükmüne dönene dek kendisiyle savaşmak vaciptir. Az veya çok hiçbir konuda Allah'tan başkasının hükmüne müracaat edilmez. Az veya çok. Ben Kur'an-ı Kerim'in bütün kanunlarını alıyorum ama el kesmeyle alakalı kanunu almıyorum. Bu kişinin İslam iddiası samimi değildir. Samimi değildir. İnkar içerisindedir. Evet bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi ne yücedir diyor Rabbimiz. Yaratmak Allah'ın hakkı değil mi? Allah'ın hakkıdır. Sen kendini çatlasan da patlasan da yırtsan da Allah seni yarattı. İnkar ettiğin şeyle karşılaşacaksın merak etme. Aynı şekilde emretmek de Allah'a mahsustur. Bizler aramızda bazıları iş yeri sahibidir burada. Kendi iş yerinde başkasının nizamının 10 dakika tatbik edilmesine razı olur mu? Karın sözünü dinlemediği zaman kazaplanıyorsun. O ki seni yaratan, lezzet aldığın bütün nimetleri sana veren, ahirette onun sorgusundan geçeceğin ilaha diyorsun ki sen bu konuda bir kanun indirdin. Ama ben o kanunu almıyorum bu kanunu alıyor. Hatta daha da haddini aşıyor diyor ki bu daha güzel. Hatta daha da haddini aşıyor bu diyor ki bu eskilerin masallarıdır. Hatta daha da haddini aşıyor diyor ki bu yobazlıktır. Yahu sen Allah'ın kanununa yobazlık dediğin zaman kime yobaz diyorsun haberin var mı? Kanunun sahibine söylüyorsun. O yüzden kanun konusu, hakimiyet meselesi bu devirde en çok zarara uğrayan ve Müslümanlar tarafından da hakkı verilmeyen maalesef yüz senedir de özellikle Osmanlı yönetiminin yıkılmasından sonra batının doğu üzerindeki Azgın inadından bir tanesidir. Kesinlikle şeriata bir müsaade, bir hoşgörü, bir serbestlik, bir umursamama bile yok. Neydi o rejimi tatbik edeceğini söyleyen ülke hep unutunu unutuyorum. Uzak Doğu ülkesi Endonezya'nın yakınlarında solunda yukarıda. Yok yok. Orada bir sultanlık var aileden gelen 500 senedir onlar orada. Adam dedi ben şeriatla hükmedeceğim. Eşcinselleri dedi idam edeceğim zanileri de recim edeceğim Amerika'da çıkmadığı televizyon kanalı kalmadı Amerika'nın tam öbür tarafında küçücük bir yer ya Amerika'nın tırnağı kadar ülke değil bırak neyle tatbik oluyorsa tatbik olsun neyle yönetiyorsa yönetsin seni ne ilgilendirir senin ne alakan var ne ilişkin var o ülkeyle ama onlar biliyor şeriat böyle yağlı bir toprakta yetişen tohum gibidir o düştüğünde nasıl yaşar yaşaracağını biliyor. Allah razı olsun kendisinden. Soner Duman hocanın bayramda yazdığı bir yazı vardı, değil mi? Bir bayram buluşmaları bile, bayramlaşmalar ki İslam'ın şiarlarındandır. Ki İslam'ın şiarlarındandır. Bunlar bile uygulandığında insanlar ne kadar mutlu oluyor? Bir bayram bile uygulandığı zaman ne kadar? Düşünsene şeriatın tamamını tatbik edildiğini. Bir bayramda bile Müslümanlar ne kadar? Ferah oluyor. Huzur buluyor. Bir de düşük ki şeriatın tamamen uygulandığını. İşte nefes aldırmıyorlar. Bir yerde şeriatın zerresinden tahammülleri yok. Evet efendim şimdi bu konu sıkıntılı bir konu. Burada önemli bir ayeti daha hatırlayalım ve ondan sonra efendim bitirelim. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bakın şimdi burada Yahudi ve Hristiyan'ın din adamlarını ve İsa aleyhisselamı Rab bahsediyor. Bu Tövbe suresinin 31. ayetidir. Barama hoş geldin. Nitekim bu ayetin manası hakkında hatim in in oğlu Adid demiştir ki Resulullah'a geldim. Boynumda altından bir haç vardı. Resulullah da Tövbe suresini. Tövbe suresinin diğer adı nedir? Berak. Evet. Bu sureyi okurken bana dedi ki ya adi bu boynundakini at. Ben de çıkardım. Allah'tan başka hahamlarını ve rahiplerini de Rab edindiler. Ayetine geldi ve ben dedim ki ya Rasulullah, onlara iman ibadet edilmez diye. Yani biz onları Rab etmedik. Öyle bir şey yapmazlar onlar. Resulullah buyurdu ki Allah'ın helal kıldığına haram dediler. Siz de haram dediniz mi? Allah'ın haram kıldığına helal dediler. Siz de helal dediniz mi? Dedik işte bu onlara ibadet etmektir. İşte bu onlara ibadet etmektir. Rebi demiştir ki bu Rab'lık İsrailoğullarında nasıldı? Abdülaliye'ye soruyor. O da diyor ki genellikle Allah'ın kitabında hahamların sözlerine aykırı olan ayetler bulurlar. Bununla beraber kitabın hükmünü bırakırlar, hahamların sözlerini tutarlar. Şimdi yanlarında din adamı kadrosu var. Onların bir beyanı var, bir de önlerinde kitapları var. Kitaba bakıyorlar, din adamına bakıyorlar, din adamını seçiyorlar. Allah Azze ve Celle ayetle diyor ki bunlar onları Rab edindiler. Halbuki Allah'a ibadetle olunmuşlardı. Şimdi burada bir husus var. Allah alimlere ve emir sahiplerine. Ulul sizden olan emir sahiplerine. Uyumamızı istiyor. Fesailu ehle zikrin, "Kon la ta'lemun." Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Kullar arasında hakkıyla Allah'tan alimler korkar diyor. E, bakıyorsun ki diğer ayet Rabbedindiler diyor. Bunlar arası nasıl bulacağız? Ama burada Yahudi ve Hristiyanların helakında onların payını görüyoruz. Bu arası nasıl Burada sözü edilen şey Allah için itaat ve teslimiyet değil. Mindunillah olan yani Allah'ın emrine ters düşen itaattir. Yoksa bir insan emir sahibine uyduğu zaman onu ilah edilmiş olmaz. Bir insan bir alime uyduğu zaman onu ilah edilmiş olmaz. Bir insan bir hocanın sözünü dinlediği zaman onu ilah edilmiş, Rab edilmiş olmaz. Evet Allah muhafaza buyursun. Allah razı olduğu şekilde bir yaşamı bizlere nasip etsin. Haklar serisinin birinci oturumu olan Allah'ın kulları üzerindeki hakkını tamamladık inşallah. Tabi hakkını veremeyiz. Ne ilmimiz yeter ne zamanımız yeter. Ama bu oturumumuz inşallah burada son bulacak. Önümüzdeki hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet üzerindeki hakkı. Ve tabii Allah'ın kulları üzerindeki hakkını konuştuktan sonra rivayetin sonunu unutmayalım. Ha, eğer Allah'a şirk koşmazsak, eğer Allah'ın razı olduğu bir şekilde hayat sürmeye çalışır isek, gayretimizin neticesinde Allah kulluk edersek bu sefer ne hak doğuyor? Allah'ın bize azap etmemesi. Allah Azze ve Celle diyor ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Allah ya rahmetiyle muamele eder ya adaletiyle muamele eder. Allah bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse o kadar amelimiz yok. O kadar ameli olanlar da bir göz nimetini karşılayamadı. Anca onu karşıladı. Abitti değil mi? Mağaralarda ibadet ediyordu. Bir göz nimeti geldi karşılığında. Allah bize rahmetiyle muamele etsin. Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Allah vaadinden dönmez. Eğer biz şirkten ve küfürden beri olursak Allah'ın razı olduğu bir şekilde hayat sürdürüp onun şeriatını ve onun dinini en yüce tutmaya çalışırsak Allah'ın vaadi de bize azap etmesi biz zaten ne isteriz Rabbimizden başka onun limanına sığınmışız tabiri sahihse mecburuz varacağımız durak odur başka çaremiz yok yani ellerimizi ayaklarımızın arasına alacağız başımızı eğip gideceğiz hiçbir şey bakma bugün diklenenlere bakma bugün estirenlere Allah Azze ve Celle Eynel Cabbarun dediği zaman nerede o cabbarlar, nerede o yöneticiler, nerede onların çocukları, nerede onların sarayları dediği zaman ses kalmayacak. O gün ses kalmayacak. Bugün diklenenlere bakmayın siz. Siz bugün bakmayın Trump'a. Siz bugün Putin'e bakmayın. Siz bugün beşlere bakmayın. Allah Azze ve Celle nerede onlar ve nerede çocukları dediği zaman göreceğiz o gün. Biz bize düşeni yapalım. Ölürsek de mazlum Müslüman olarak ölelim. Müslüman olarak ölelim. Mazlum ölürsek de mazlumun muamelesi iyidir elhamdülillah. Ahirette muamelesi iyidir. Biz bunları yaptığımız zaman işte hak doğuyor. Bu sefer de bizim hakkımız doğuyor. Nedir o bir daha? Allah'ın bize azap etme. Bir kul bundan başkasını istemez. Allah azze ve celle hayatımızı bu uğurda sürdürmeyi nasip etsin. Sevip razı olduğu amelleri bizlere kolaylaştırsın. Bidat ehlinden ve fikirlerinden yanlış fikriyatından bizleri uzak etsin sarsıntısız, şüphesiz, amasız bir iman ve İslam bizlere nasip etsin. Evet ilk oturumumuz burada son buldu. Önümüzdeki hafta anan babamına feda olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Muhammed üzerindeki hakkıyla devam etmeye çalışacağız. Allah Yüce Allah azze ve celle en doğrusunu bilendir. Hakkınıza helal edin.